Geçen yıl babam vefat etti ve şu an sözlenmek istiyorum diyor. Fakat ailem ve annem benim sözlenmeme şu durumda karşılar. Babamın rahatsız olacağını, ayıp olduğunu ve günah olduğunu söylüyorlar. Doğru bir şey mi yaptığım yoksa ailemin sözünü dinleyip sözlenmekten vazgeçmeliyim. Teşekkür ederim demiş. Yani sözlenmek evlilik öncesi atılan bir adım. Evet. Yani sünnetin gerçekleştirilmesi için bir adım atacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyuruyorlar? Peygamberlerin bıraktıkları dört sünnet vardır. Yani dört adet vardır peygamberlerin. Nedir bunlar? Efendim misvay kullanmak, evlenmek yani nikahlanmak, güzel koku sürünmek yani bunlar peygamberlerden kalan güzel adetlerdir, sünnetlerdir. Ve kendisi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmenin kendisinin sünneti olduğunu ifade buyuruyorlar. Kişinin bir yıl önce vefat etmiş babasından dolayı bu sene bir yıl sonra yani daha evlenme düğün de yok. Sadece söz kesmek için birisiyle anlaşmışsa Buna aile fertlerinin engel olmaları doğru değil. Bu ne günahtır, ne vebaldır, ne de ayıptır. Aksine, evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ondan önceki peygamberlerin bizlere bırakmış oldukları bir sünneti gerçekleştirmeye doğru atılan bir adımdır. Onun için kimsenin buna mani olmaması gerekir. Eğer tercih edilen, evlenilmesi istenen eş adayı yani dindarsa, münasip biri ise buna bilakis yardımcı olmaları gerekir. Evet.